Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? <gülüyor> ve sırtına çok ağır gelen yükünü senden indirmedik mi? Hem senin için şanını yükseltmedik mi? İşte şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldığın zaman hemen başka bir işe giriş. Yorul Ve, Ve artık ancak Rabbini arzula